Matta, 25. Bölüm O zaman göklerin egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek. Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılarsa kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsine uyku bastı. Dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. ''İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın.'' Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara ''Kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin.'' dediler. Akıllılar ''Olmaz, hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın.'' dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıkta olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler... Ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, ''Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize.'' dediler. Güve ise, ''Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum.'' dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malına onları emanet etmesine benzer. Adam, her birinin yeteneğine göre, birine beş, birine iki, Birine de bir talant vererek yola çıktı. Beş talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı. İki talant alan da iki talant daha kazandı. Bir talant alan ise gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. Beş talant alan gelip beş talant daha getirdi. ''Efendimiz'' dedi. Bana beş talant emanet etmiştin. Bak beş talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. İki talant alan da geldi. Efendimiz dedi. Bana iki talant emanet etmiştin. Bak iki talant daha kazandım. Efendisi ona. ''Aferin, iyi ve güvenilir köle.'' dedi. ''Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl.'' Sonra bir talant alan geldi. ''Efendimiz.'' dedi. ''Senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşedirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte, al paranı.'' Efendisi ona şu karşılığı verdi. ''Kötü ve tembel köle, ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Haydi, elindeki talantı alın, on talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak.'' Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral, Sağındaki kişilere sizler Babamın kutradıkları Gelin diyecek Dünya kurulduğundan beri Sizin için hazırlanmış olan egemenliği Miras alın Çünkü acıkmıştım Bana yiyecek verdiniz Susamıştım bana içecek verdiniz Yabancıydım Beni içeri aldınız Çıplaktım beni giydirdiniz Hastaydım Benimle ilgilendiniz Zindandaydım Yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab seni ne zaman aç görüp doyurduk? Susuz görüp su verdik? Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık? Ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik? Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. ''Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz.'' Sonra solundakilere şöyle diyecek, ''Ey lanetliler, çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz.'' Hastaydım, zindandaydım. Benimle ilgilenmediniz. O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler. Yarab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördükte yardım etmedik? Kral da onlara şu yanıtı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba, Doğrularsa sonsuz yaşama gidecekler.